Sanat Hayat başlıyor. Merhabalar, iyi akşamlar Nor Radyo ve Sanat Hayat dinleyicileri. Ben Aslı Kırbaş. Sanat Hayat bu akşamda yine çarşamba günü saatinde başlıyor. Esasında bu akşam Gülsün Kara Mustafa ile program yapacaktık. Fakat kar yağışı nedeniyle bu programı gerçekleştiremiyoruz. Fakat yakın bir tarihte programı yine kendisiyle yapacağız ve öncesinde duyuracağız www.sanathayat.wordpress.com adresinden duyurularımızı takip edebilirsiniz. Yine keza aynı şekilde NUR Radyo'nun Facebook ve Twitter adreslerinden ve Sanat Hayat'ın Facebook ve Twitter adreslerinden duyurularımızı takip edebilirsiniz. Bu akşam 6 Aralık'ta gösterime girmiş yönetmenliğini Lüysin Dink'in yaptığı Sarayan Ülkesi filmiyle ilgili bir söyleşi dinleyeceğiz. Pazar günü Beyoğlu sinemasındaki gösterim sonrası Hadik Derneği'nde gerçekleştirdiğimiz bir söyleşi bu. Ee, bu arada başka sinema.comu da lütfen ziyaret edin ve film izlemek için Beyoğlu Sineması ve elimizde az kalmış, değerli ve eski kapitalizmin aracı olmayan sinema salonlarını tercih ediniz. Biliyorsunuz ki Keza Emek Sineması'nı e, kaybettik ama büyük bir direniş hala devam ediyor. E, Söyleşiğinden dönersek 8 Aralık Pazar günü Hadik e, Hemşin Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneği'nde gerçekleşti Rusin ile bu söyleşi. E, söyleşi de e, Hemşinli arkadaşlarımızın e, benim e, Anısha bu programını gerçekleştiren Sercan Çakaroğlu Hemşin Öyküleri programcısı e, Mahir Özkan ve yine Yönetmen Özcan Alper'in de Seslerini duyacaksınız Film hakkında şöyle kısa bir bilgi verelim Sarayan Ülkesi Bir biyografi dram Dalında bir film 75 dakikalık bir film Aslında Dili Türkçe, Ermenice ve İngilizce 6 Aralık'ta gösterime girdi Yazar William Sarayan Sürgün bir Ermeni ailenin çocuğu olarak 1908'de Amerika'da doğar Kendisini her zaman Ermeni, Amerikalı Ve Bitlisli olarak tanımlar 1964'te uzun bir Anadolu yolculuğuna çıkar. Sarayan ülkesi gerek yol arkadaşlarının tanıklıkları gerekse Sarayan'ın kendi anıları ve hikayeleri aracılığıyla yazarın öfkesini, tutkusunu, özlemini, empatiyetisini ve insan sevgisini sergilemektedir. Dolayısıyla filmin senaryosu söyleşilerden, Sarayan'ın öykü canlandırmalarından ve yazardan yapılan alıntılardan oluşmakta ve bütünüyle bir kolaj olarak kurgulanan Sarayan'ın kendi sözlerine dayanmaktadır. 49 yıl sonra Sarayan'ın yolculuğunun izinde, atalarının peşinden giden bir adamın kendisinin keşfedişine tanıklık ediyoruz filmde. Dünya premierini 12 32. İstanbul Film Festivali'nde gerçekleştiren Sarayan ülkesi, 10. Yerevan Altın Kayısı 66. Lacarno Film Festivali ve 21. Hamburg Film Festivali ile başladığı yolculuğa yurt içi ve yurt dışında da hala devam ediyor. E, söylemiştik yönetmen Lüsin Dink, oyuncular Kevork Malikyan, Arthur Norigyan, e, Oşin Çilingir, Sevinç Erol ve Elmon Hayran. E, ülkede Türkiye, Ermenistan ve Fransa'da gerçekleşiyor. E, yapımı da Soner Alper ve Lüsin e ait nar film yapımı. Soner Alper ve Lüsin Dink'e ait nar film yapımı. Aslında bir de kitaptan bahsetmek istiyorum. Bu kitap da e, filmin belki de çıkış noktalarından e, bir tanesi. Söyle işte bu kitap hakkında bir şeyler duyacaksınız ama Aras yayıncılığın çıkardığı bir kitap. Kitabın dili Türkçe. E, Saroya'nın yazar kimliğini, e, kişiliğini, sanatçı ruhunu ve görüşlerini yansıtan doğumunun 100. yıl dönümüne adanmış bir kaynak kitap. Kitabın ismi Amerika'dan Bitlis'e. William Saroyan bir derleme kitap Aras yayıncılıktan çıkıyor. Yazarın son yıllarında kaleme aldığı Bitlis oyununun yanı sıra bu derlemede Ara Güler, Aziz Gökdemir, Bedros Zobyan, Dikran Kuyumciyan, Fikret Otyam, Garik Basmacıyan ve Stephen Kalon'un yazıları yer alıyor. Saroyan'ın 1964'te yapmış olduğu Anadolu ve Bitlis gezisinin izleri, ona eşlik eden Cumhuriyet Gazetesi yazarı, fotoğraf sanatçısı Fikret Otyam'la Marmara Gazetesi editörü, editörü Bedros Lopya'nın kalemlerinden aktarılıyor. Ve şair Garik Basmacıyan'la yaptığı uzun söyleşi, onun hayata, fikirlerine ve sanatına yönelik ipuçları sağlıyor. Kuyumcuya'nın Kalon'un ve Saroyan dizisi editörü e, Aziz Gökdemir'in akademik analizleri ile ölümünün ardından fotoğraf sanatçısı Aragüler Güler ve yakın dostu Saroyan uzmanı kuyumcuya'nın veda yazıları Saroyan'ın e, özgünlüğüne tanıklık eden seçkinin de diğer yazıları kitabın sonunda yer alan fotoğraf albümü de derlemeyi zenginleştiriyor. Bu kitap yine ismini söyleyelim Amerika'dan bitkisi William Saroyan kitabı Aras Yayıncılık'tan çıkmış ve hala bulabileceğiniz bir kitap. Şimdi ee, bir filmle ilgili ufak bir şeyler söyleyip söyleşimize geçelim. Ee, William Sorayan şöyle diyor. Anneannem Kürtçe kalbin dilidir derdi. Türkçe ise müziktir. Bir şarap derisi gibi akar. Yumuşak, tatlı ve parlak. Bizim dilimizse acının dilidir. Ölümü tattık hep. Dilimizde nefretin ve acının yükü var. Ee, çocukluğu bu betimlemeleri dinlemekle geçiyor Saroya'nın memleketi bitliyse ikinci bir yolculuk yapıyor bu filmle. Bu yolculuk ilk uzun metraj çalışmasını da aslında hani böyle pırıl pırıl önümüze koyan e, Lupin Dinkin Sarayan ülkesi filmiyle gerçekleşiyor. E, başından sonuna da dili, anlatımı ve rengiyle. Saroyanın Bitlis yolculuğundan bir kesit sunuyor. Bir Saroyan portresi ve biyografisi değil aslında. Bu biraz o yolculukla belki bizim Saroyana dair bir keşfimiz olacak. Yine kendi toprağını arayan tüm içsi seslerin belki de kendini dinlemesi için bir ses olacak. Bir belki de aynı olacak bir film. Evet. Uzun bir yol hikayesi aslında bu yolda herkesi belki kendi toprağı üzerine tekrar düşünmeye davet edecek. Evet. Yüreği dağlarda olan William Sorayan ya da içinde yaşayan Aram olan Yan'ın daha yakından tanımak için filmi izleyiniz. Başka sinema.com'dan filmin gösterim saati günü ve yerini takip edebilirsiniz. Şimdi söyleşimizle sizi baş başa bırakıyoruz. İyi dinlemeler. Tekrar görüşmek üzere. Nar Film sunar I have frequently sunbitless For it is the highland city of my people. Hayatı boyunca kendisini Ermeni, Amerikalı ve Bitlis'te olarak tanımlayan dünyaca ünlü yazar William Saroyan, 1964 yılında ailesinin sürgün edildiği Bitlis'e ilk ve son kez bir yolculuk yapar. Yönetmenliğini Lucin Dink'in yaptığı Saroyan ülkesi 6 Aralık'ta sinemalarda. I would go there, go there and die there. Our bones are there, we are there. Yani ben çok açıkçası filmden sonra hemen ben kişiler söylemeyi tercih etmiyorum genelde. Ee, ben size sorayım neler düşündünüz ya da sorularınız var mı diye. Ee, çok kişi gördü burada zannedersem filmi. Ee, o yüzden ben sözü size bırakayım önce. İlk taşı de, kim bakacak? <gülüyor> <yani. gülüyor> Etkilenerek beğendim aslında. Ee, sözler çok anlamlıydı. O doğaçlama yaptığı da kendi sözleri. E, filmdeki, filmden bahsedersek görüntü çok güzeldi. Yani ben çok etkilendim kısa resim filmde her alanda Hem hikayesinin hem konusu hem yaşanılan acıları çok iyi ifade etme. E, senaryosu vesaire bütün hepsiyle çok gerçekten beğenerek istedim. Teşekkürler. E, eminize, sağ ol. sağ <gülüyor> Ben dün Aras'tan çıkan o 100. yaşındaki kitabın kapağını kapattım. Oh dedim filmden önce de bitirdim. Hani iyi oldu. Ee, yani daha kitabın etkisindeyim aslında. Onun üzerine filmi izleyince bayağı böyle şey oldu benim için. Yani hem daha sonucu hem daha etkileyici ve zaman zaman da çok duygusaldı. Ee, bir defa filmin başındaki onun hareketli görüntülerini görerek başlamak e, beni çok heyecanlandırdı. Daha o anda filmin içerisine aldı mesela. Ee, ve sonrasında da yüzünü hiç görmememiz, yani o fötürüyle ve üzerindeki pardüsüyle onu sürekli takip etmemiz ve hani aynı yoldan bir yandan çocukluğu gelirken öbür taraftan işte onun bisikletle gidişini görmek. Ee, o derleme kitapta da hani sürekli çünkü Bitlis'e gittiğinde de bir çocukluğuna gidiyor, işte yine oraya geliyor ama hani büyüklerinin yaşadığı Bitlis'i anlatıyor. Ee, çok etkili o anlamda yani film olarak hani siz yönetmensiniz ben sadece bir izleyiciyim ama bir izleyici olarak belki de bana okuduğum şeyi bu kadar iyi resmedebilecek bir şeyle karşılaşmamıştım çok etkilendim o anlamda teşekkür ederim sana. o arada ses mesela ben Sarayan nasıl konuşur diye düşünsen yani Sarayan böyle konuşurdu çok uyum, yakışmıştı o, o ses <gülüyor> ee, sesin ismini yine unuttum eee O ses çok gitmişti ona. Özellikle eee Ermencilerinde yani söylediğim çok şey anladım Bir de Ermencide sesi daha güzel çıkıyordu. O <gülüyor> <gülüyor> <Şu> şekilde. Onlar öyle geldi yani. <gülüyor> Ee, ve şey çok temiz değil mi? Yani şey, anlaşılır da bir sürü yeri bizim açımızdan da mesaj. şimdi ağlatsınlar Anlaşılır. Vakitler meclisi için biz var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <arzından> <gülüyor> bir şey Korkut kadar korkut. Benim farmam yok ya. Tamam ardından ama. Bir de ne? Bir orada. Anlaşımlarla ilgili ben de gittim dediğimde çok şaşırdım. Amerika'da biri sonuçta ama evet. Bitlis Ermencesi olduğu için aslında ya da Doğu Ermencesi olduğu için bize yakın bir idrası, yani aslında. Yani sonuçta çünkü Saroyan zaten yani o ses Amerika'da gittik biz kayıtlarını yaptık. O sesin. E, Ara Mıgırdıçcan hiç Türkiye'ye gelmemiş bir Ermeni. Ara Harit'te de çalışırken özellikle tabi Ermencesini biz onun birazcık kırmaya çalıştık. Çünkü çok akıcı bir Ermenice konuşuyor aslında. Ama Sarayan zaten yazımsal olarak Ermenciyi öğrenmediği için ve kendi e, mamasından ve işte ninesinden öğrendiği için. E, bende de bazı zaten kayıtları vardı. Ermenistan'da gittiğinde konuşmalarının kaydını yapmışlar. E, hem onları beraber dinledik. E, sesi zaten Sarayan'ın sesine çok benziyor. E, bazı kişiler için itici de gelebiliyor ama Sarayan gerçekten buna çok yakın konuşuyor. Bir kere çok yüksek konuşan biri zaten. Biz hatta ilk başta şeye vurmuştuk. Ee, de e, orada bana yardım eden arkadaşına da Erik nazarcanla da beraber hep şey diyorduk Udat hamat bir sayın olması lazım Sarayan'ın da o yüzden ilk başlarda öyle olduğunu zannediyordu Erik ee, Halbuki tek kulağı duymadığı için e, Zaten evet. çok yüksek konuşan bir insanmış kendisi ee, Ermenice'ydi Yani bir takım televizyon kayıtları da var Çok durarak ve çok düşünerek konuşturuyor aynı en ceza 16 tane şiire katmış ama ya roman dili gibi olmuş o bence güzel olmuş yani onun edebiyatına yakışan da bir ses olmuş. Bir de Trabzon Güzelgâhı o şey orijinal Güzelgâh o ben bilmiyorum çünkü Hoca Güzelgâh bu annesinin e, yok hangisi ailesinden bir parça... bir tarafın Trabzon'la... kardeşi o kardeşi orada demişti. Ha o öyle bir şey söyledi. Onunla bağlantılı bir güzelgâh seçimi mi yoksa yani aslında ya, yolculuk yani. çok daha uzun bir yolculuk, 15 günlük bir yolculuk ve e, İstanbul'dan başlayan bir yolculuk. Yani Ankara'ya falan da gidiyorlar. Ama benim Trabzon'dan başlamanın sebebi Kara Toprağını Trabzon'dan terk ediyorlar e, gemilerle. Dolayısıyla hani Sarayhan'ın bir geri dönüş hikayesi olarak ailesinin terk ettiği yerden e, geriye dönüp bir yolculuk yapmak istedim. O yüzden Trabzon'dan yola başladı. Trabzon'dan ondan Bitlis'e kadar giden yolda gerçekten gerçek yüzergahı o yol olmuş zaten. Yani birazcık da uzuyor yol hatta yani o bana uğramalarla falan. Ee, uzayan da bir yol aslında. Sonrasında da devam ediyorlar. Yani Hatta işte Antep'te kütüphanede kendi Türkçe çeviri kitabını görünce çok seviniyor, mutlu oluyor çünkü hiç beklemediği bir şey. Ee, ama hani yolculuk zaten bence zaten yolculuğu da aslında Bitlis'e varmak için yapıyor. ...olduğu için de, bittisi de kestik zaten yolculuğu. Yani sonu nasıl bitecek diye merak içindeydik zaten. Yani orada e, soruyla bitti, hani herkesin kafasında başka bir şey var tabii ki. Yani nasıl tasvir edeceği herkesin kendine kalmış. İşte buradaki arkadaşlarım çoğu Doğu Karadeniz'de, ben işte Zaralıyım. Bakıyorum hani, gidip görmeliyim gibisinden bir izlenim var şu anda. Ben hiç gidiyorum çünkü. bizim yer, yani zaradan geri de elli küsür sene olmuş. E, hiç gitmedik. Merak da ediyoruz. Şimdi daha çok da hani merak oluyor. Hani yayan rahmetli olmadan bir şekilde tekrar gidip belki sokak sokak gezmek. Hani o hikayelerinde e, anlattıklarını anlamak, köşe köşe dükkan dükkan görmek lazım. Çünkü yine Anadolu Kültürü'nün yaptığı bir e, belgesel çalışmana karşılıklı Vum, muş ve e, Ermeyistan'da yapıyorlar ya kayıtları. Orada bir tane yaşlı bir adam dikkatimi çekmişti. E, adam hiç muşa gitmemiş ama dedesinden ve işte babasından dinlediği sokak sokakmuşu biliyor. Yani o e, bizim için belki Türkilerimler için değil de daha diasporadekiler veya daha işte Anadolu'dan kopmuş olanlar için o tasvir bambaşka kafada. Hani onu burada da anlama şansı oldu bizim için belki. E, bir de tabii insanların onu bitliste. Ya yani şu an yani aslında filmi çekerken insanların bitlisteki bakışı eminim o ziyaret ettiği zaman 50 seneye belki bakışı da aynı. Hala orada bir tane Ermeni yok ve hâlâ oraya bir, yabancı birisi gittiği zaman öyle garip bakıyor insanlar. Yani Bitlis evet, yani Saroyan'da mesela Bitlis'te gittiğinde gerçekten sokak sokak bütün Bitlis'i biliyor hı hı. ama anlatılanlar üzerinden bir Bitlis biliyor. Hatta onu başka bir eve götürüyorlar çünkü gittiğinde o bahçeye gidiyor zaten, bir ev falan kalmamış. Ama evden içeriye girdiğinde de şeyi anlatıyor. Evet hani Yusin Tak söylemişti e, Bitlis evlerinin işte ocak bu tarafta olur, kapı girişi böyle olur. İşte buradan sonra o da başlar diye. Yani bir evin tasvirine kadar e, kendi haftasında kayıtlı e, sarayın içinde aynı şey geçerli aslında o yolculukta. E, ama işte dediğiniz doğru o birazcık şey yani... E, burada yaşasaydı da yabancı oradan buraya geldiğinde egzantrik bir yazar olarak da yabancı e, dolayısıyla da şey e, Bitlis'teki bakışlar evet birazcık öyle bakışlar yani e, mesela Bitlis'teki kalmamasının sebebi de o Bitlis'in bir yerinde de bahsediyor kendisi zaten yani eğer orada kalsaydım sadece egzantrik bir Amerikalı olarak yaşamaya devam edecektim orada e, fakat onun istediği öyle bir şey değil yani. orada o hayat yokken orada o insanlar yokken ee, o binalar yokken çünkü binalar da hafızanın bir parçası olduğu için e, o yüzden de zaten bir daha Türkiye'ye de gelmiyor aslında o herhalde bir e, şey hali bir, var, ee, bir hayal kırıklığı hali çok uzun bir sürede Bitlis'le ilgili bir şey yazmıyor Bayağı uzun bir aradan sonra sanırım Bitlis'le ilgili bir şeyler yazmaya başlıyor yani bir 11 Biliyor. sene sürüyor. Hı. Yani aslında döndüğünde hemen Bedros Dobyan'a çünkü yolculuğu beraber yapıyorlar hı hı. aslında. Ee, bir mektup yazıyor ve şey diyor. Yani hayatımda yaptığım en büyük yolculuktu ve bunu nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum. Ee, 11 sene sonra da bitti. Soyunu yazıyor ki o da zaten aslında sorgulamalar ve tartışmalar üzerinden yürüyen bir oyun. Ee, ben Fikri Zootyama da sordum. Yani o bahçeye gittiğinizde bir şey söyledi mi? Ee, yaklaşık bir yarım saat falan hiçbir şey söylememiş. Dolayısıyla da o zamanki duygularını bilen çok fazla insan da yok. Ben de ilk işte çekimlerden önce bir sene önce biz aslında gittik yani bütün o güzergahı yaptık çekimler için. Ve ben bir görmek istedim senaryoyu yazarken. Ben böyle bir iki ay falan sarayana küstüm. <gülüyor> dedim ki bir sorun var yani ben bunun filmini çekeceğim nasıl çekeceğim? Bir kendi içimde de hani bıraksam mı acaba falan dedim bir kızdım çünkü. Kızmamın sebebi de şeydi, niye bunu yazmadın? Hani kalemin bu kadar kuvvetli bir insansın. Ee, çünkü ben de kızdığım için onun duygularını tabii ki anlayabildim. Yani o bir sıkışma hali. Ee, sonra da şunu fark ettim, ben de bir şey diyemedim. Ee, çünkü diyecek bir şey yok artık bir taraftan da. Ee, söyleyeceğin her şey boş kalacak. Ee, dolayısıyla da hani birazcık da öyle ya zaten yani. Ee, Zamanın içinde bir yerlerde hapsoluyorsunuz. Filmin zamansızlığı da bir taraftan öyle bir şey aslında. Ya ben e, alt yazılar çok hızlı geçtiğinden dolayı bazı cümleler tam okuyamadım. Bir arkada olduğundan dolayı ama bilmiyorum herkese okuyabilir miyim? Ama <gülüyor> şöyle bir ruh halı var <gülüyor> e, <gülüyor> insanlarda Ben şeyde, e, Soçi'de bir arkadaştan konuşurken bu 1700'lerde giden bir vatandaş, yani aradan 3 sene geçmesine rağmen işte torunun torunun torunu. Sadece şunu dedi, ya ben işte Boztepe denilen yere gitsem sadece bir oturup bir çay içsem de yeter bana dedi. Şimdi böyle bir ruh haliyle yazılan bir kitap doğal olarak, nasıl yazılmış tabii ki çok derin bir şeydir de, Tabii okumadığım için soracağım. Ee, sadece kitaptaki yazılanlardan mı yararlandınız yoksa kendi şeylerinizi kattınız mı? Yani Bitlis kitabından bahsedeceksek, yani Bitlis kitabının hem Ermencesi var hem Türkçesi var. Türkçesi daha derlin bir, bir kitap aslında. Ermencesini Bedro e, gün gün yazıyor aslında. Yani o bütün yolculuğu anlatan çok daha detaylı bir kitap. Türkçedeki basımı aslında o da bir nevi kolaj gibi. Yani e, mesela Dikran Kuyumcuyan'ın da Sarayan'a dair e, anlattığı bir bölüm var kitabın içinde. E, bitti Soylu'nun kendisi de var kitabın içinde. E, ben e, bütün metinleri Sarayan'ın e, basılmış kitaplarından derledim. Yani sadece tek bir kitaptan değil de e, bütün hayatı boyunca yazdığı, Cümlelerden bir kolaj yaptım aslında. Dolayısıyla sadece o yolculukta söylediği sözlerden e, bir derleme yapmadım. Bu şekilde oldu çalışma. Ya bir de dille ilgili bir şey vardı, bir açıklaması vardı. Ben orayı kaçırdım. Çok güzel bir cümleydi. Neyi bilmiyorum. Her yattın ya biliyorsan acıyorum. Türkçe derdi annem. Ana ilgili değil. Başka bir dille ilgili bir söylemi vardı orada. Ana dille yazamıyorum. Ana dilinde karnım. Kalemi... Babasıyla ilgili. Babasıyla ilgili. Babasıyla Babasıyla ilgili. i̇lgili. ilgili. Baba, baba olsaydı kendi ana dilimizde yazardı. Ben onun kendi dilimizde yazdıklarını ben şu anda kendi bildiğim dilde yazıyorum bir şeklinde. Ondan bahsediyorsunuz. <gülüyor> e tabi yani Sarayan'ın mesela ki Dikran Kuyumcuyan da bunu zaten aslında söylüyor babasıyla kurduğu ilişki de birazcık memleketle kurduğu ilişki de aynı zamanda. Bir de tabii 3 yaşında babayı kaybetmiş olması ama yani her birimiz zaten o, o noktada ben çok katılıyorum yani. Ailelerimizin bir, bir, birer suretiyiz yani ister kabul edelim ister kabul etmeyelim. Hafıza da genlerimiz gibi bize aktarılıyor aslında. Dolayısıyla da hani bunu ne kadar işte tinlemi açıklarsınız bir sürü bir şeyle açıklanabilir ama ya da mesela bazı şeylerde, söyleşilerde de şey soruluyor Ben özellikle buna uygulamak istiyorum. Mesela diasporayla ile ilgili hep bir şey algısı var. Sanki aileler çocuklara oturup da sor kırım hikayelerini evlerde anlatıyorlarmış gibi bir algı var aslında. Bu öfkenin de ondan kaynaklandığını düşünüyorlar. Halbuki bu çok net bir şey yani hani bir çocuk hafızası oluşmaya başladığı noktadan itibaren e, ya da birazcık düşünmeye hafıza da demeyelim ona çünkü o 3 yaşlarımız zaten oluşmaya başlıyor ama kendi bilince oluşmaya başladığı andan itibaren soru sorar yani e, büyük dedesini sorar şeyi sorar e, orada bir kesite uğrayan bir tarih var e, ya da bizim edebiyatımız da birazcık öyle aslında e, bunu tabi benim de bir edebiyatçıyla aslında konuşmam lazım çünkü bize okullarda hep eski müfredat öğretilir aslında. Ama daha modern edebiyat bize de çok öğretilmez. Bugün düşündüm ben bir söyleşi yaparken. Belki de bu çocukları da bir şeyden korumak içindir diye düşündüm ben. Çünkü edebiyat da değişiyor, resim de değişiyor, müzik de değişiyor. Hani, yok, şey yok. falan... Mesela müzik fazla kullanılmamıştım. Özellikle mi kullanmadınız? Evet onu yani birazcık özellikle daha minimal tutmaya çalıştım. Bütün filmi zaten birazcık minimal tutmaya çalıştım. Çünkü sayanın kendi edebiyatı da öyle zaten. Çok minimal ve çok yalın yazıyor. Bence en büyük gücünden bir tanesi de bu. O yüzden filmi de mümkün olduğunca hep minimal ve naif ben çalıştım. Ama, e, yani bana kalırsa bence o konuşmalarla aslında e, çok güzel müzik olsaydı bence çok daha derin e, de. anlamsal şeyler yok diyebilirdi diye düşünüyorum. İşte ben orada şöyle bir şey e, düşündüm açıkçası e, müzikle birtakım takım duyguları e, daha altına çizebilirsiniz, e, daha manipüle edebilirsiniz seyirciyi. Ama ben Serya'nın hiçbir sözünün e, herhangi bir manipülasyona e, e, ihtiyacı olmadığını düşündüm açıkçası. E, bir de şöyle bir şey var. E, film çok kolay izlenebilir de güldüğünü Bunun çok farkındalığı e, Ama birazcık açıkçası hem e, öncelikle sinema anlamında e, hepimizin çok rahata alıştığını düşünüyorum. E, böyle... E, her şeyi bir filmden algılamak istiyoruz ama film seyrederken de düşünmek istemiyoruz. Ee, i̇ki şeyimiz var: ya ağlamak istiyoruz ya gülmek istiyoruz. Ee, hem bu anlamda filmin e, Sayın Edebiyatındaki gibi okunmasını istedim aslında. Ee, böyle galiba. Nar film sunar. I have frequently sung Beatles, for it is the Highland city of my people.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 Sanat hayat devam ediyor. Bir umut noktasında durdu. Ben öyle ben anladım. Açıyla birlikte umut. Evet bir de acıyı taşıyabilmek de diyebiliriz ama yani çünkü şey aslında zulmeden de zulmü gören için de tehlikeli bir nokta. Çünkü zulmeden de Bence hep zaten zulüm görenin yanında olmak lazım bu hayatta. Ee, insanlığımızın bence birinci temel kuralı bu. Ee, ama e, zulüm, gören için, zulüm gören için de şöyle bir tehlike olduğunu düşünüyorum. Buna alışmak e, ve bir, bir süre sonra e, aslında unutmaya başlamak. Ne için mücadele ettiğini ya da e, tarihin hangi noktasında durduğunu da unutmaya başlamak gibi bir tehlike var diye düşünüyorum. E, bence bu anlamda da sarayan e, benim için en azından. Ee, tarihini e, çok güzel sırtlayabilen bir insan. Ee, yani başını yere eğmeden e, ama bunu çok öfkeli bir dille de ortaya koymayan ki öfkeli olduğu yanları da çok fazla var aslında. Ama zaten hani bütün çelişkilerin insana dair olduğunu düşünen bir insan sonuçta. Ee, ve zaten insanı arıyorum diyor. Ee, İki cümle de benim. Çok güzeldi. İnsanlığı aramakla ilgili bir cümlesi vardı. İnsan nerede? İnsanlığın bütün problemlerini çözdük de sonra birbirimizi evet. ölçüyoruz. Yani o cümle çok... Her şey ifade ediyordu şey, aslında. Hemen o e, acılarla, acılarına bakışla ilgili mesela evet biz çok acı çekmiş bir halkız ama en... Acı çeken halk biziz diyebiliriz. Çünkü şöyle bir şey var, gerçekten acıları yarıştırma meselesi toplumlarda. Bunu bence bu kadar acı çekmiş bir halkın kürcü e, olarak söyleyebilmiş olmak bence Saroyan acısından önemli. Saroyan yapan o için e, gösteriyor bize. Şey, e, ben bir yerde Yaşar Kemal ile Radikal'deki yazıdaydı galiba. O geziyle ile ilgili bir yazı çıktı. Ee, Yaşar Kemal'inle Ticlet Okan'la birlikte eşlik ettiğini... Ee, yok, orada yanlış bir şey olmuş. Yani, yani orada öyle bir evet, Orada ama. yanlış bir Evet, yanlış bir araştırma olmuş o. Ee, beraber yolculuk yapmıyorlar ama tanışıyorlar. Ee, orada tabii çok hazin bir hikaye de var, benim, benim çok içimi yakan. Orhan Kemal'le de çok tanışmak istiyor aslında. Ee, e, fakat Orhan Kemal bir türlü e, maddi e, sıkıntılardan dolayı e, Sarayan'ın yanına gidemiyor ve bir türlü tanışamıyorlar bu gezide. İkisi de birbiriyle tanışmayı çok istiyor aslında. E, ama Yaşar Kemal'le e, tanışıyorlar. Yol, yolculuğa eşlik etmiyorlar Yok yolculuğa e, Ara Altinyan dişçi, araba zaten o dönemin arabası onun arabası, e, Bedro Sobyan e, ve Sarayan bütün 15 binlik yolculuğu beraber yapıyorlar. Ee, şey, e, Fikret Optyam'la bitse kadar olan kısmında onlara katılıyor yolculukta. Peki, şeyi... Onlara katılıyor yolculukta. Peki ben sey merak ettim ben. Bu e, filmde Saroyan'ın o seyahatini mi? Yani e, kitap üzerinden tabii gittik ama Saroyan'ın o seyahatini mi anlattık yoksa Saroyan bugün gitse nasıl olurdu diye mi anlattık? Hani aynı aslında çok farkı yok ama bizim gözümüzde baktığımız zaman sanki Saroyan bugün hala orada geziyormuş gibi bir 2 ay var daha öyle geldi en azından. Hani o bahsettik ya yani 2000 model arabalar var hala oralarda. ...insanlar hala aynı tepki veriyorlar belki ama bu hani yeni bir ziyareti mi aslında bittise? Yani, yani o hani güzelgel yeniden bir ziyaret ediyor. Bu direkt bir sileyet olarak görülmesi. Evet, yani hani babasının hayretinden bahsederken aslında kendi hayaleti de şu anda oralarda mı? Evet, kendi hayaleti de şu şu anda oralarda. Ayrıca zaten bir temsiliyet yani özellikle birkaç noktanın ile ilgili soru sordum. Güzel bir soru oldu. E, birincisi şu e, ben hep şey yaptım yani işte baştan beri ne olacak? işte Sarayan olmayacak ve biz gölgelerle takip edeceğiz. E, neden gölgelerle takip etmek istediğimin sorusunu sorduğumda aslında Sarayan'ın bir temsiliyet olduğu e, ve bunu o yüzden böyle yapmak istediğimi e, anladım. Çünkü e, birazcık işte hayaleti musallat olması gibi. Ee, öyle şeylere biraz inanırım ben ki o hala oradalar. O yüzden de şey sözünü çok severim. Ee, insanlar sussa taşlar bağırmaya devam edecek diye. Ee, ve evet yani Sarayan bugün belki fiziki olarak değil ama e, biz bu topraklarda bu insanlara en azından o işte şapkamızı çıkartmadığımız noktada yani e, bugün hala İstanbul'dan da o yolculuğu yapmak isteyen bir sürü Ermeni var ve işin şöyle bir noktası var ki mesela Malatya'da Bulgar bir kadın benim yanıma geldi Bulgar göçmeni bir kadın biz birazcık böyle beraber döküldük bir sonraki de kızını getirmişti. Ve şeyden bahsetti. Annem hep babam olsaydı çok farklı olurdu derdi. Ben hep Bulgaristan'a gezinip görmek istedim. Ama bir türlü cesaret edemiyorum. Ama artık gideceğim galiba ve çocuklarımı da götürmek istiyorum. Dolayısıyla da hani başa dönecek olursak o en çok acıyı biz yaşamadık. Herkesin acısı var. Belki acıları kıyaslamak değil ama bunların hepsini beraber konuşabiliyor olmak. O yüzden de benim mesela, e, mesela 1915 bir sonuçtur ama aslında 1915'te ilgili konuşurken işte Süryanilerden bahsetmeyiz, e, Rumlardan bahsetmeyiz, Asurilerden bahsetmeyiz. E, aslında bütün Hristiyan azınlıktan belki de bahsetmek lazım. E, ve buna böyle toplu bir bakışla bakmak lazım, devlet politikasını da anlayabilmek için. E, Cevabını kültür, verdim mi aslında kültürlerin ne kadar iç içe geçtiğini zaten orada hani anlattılar dilleri nasıl konumlandırmışlar kendi ailelerin içerisinde ki yine mahir sohbetimizde şey demişti e, insanlar kendi hepsince hemşince konuşuyorlar çarşıya pazarlığında azca konuşuyor belki eğer işte lazım olan hemşin pazarlığına yazılan hepsince konuşuyor Aslında o kadar iç içeyken e, kültürler İtlisi de belki bunların kendi bölgesinin en önemli şeylerinden bir tanesi baktığımızda bir de orada tabii bizim de kendimize birazcık aslında hani çuval hızı batırmamız lazım. Çünkü yani benim için şey çok net, bizim çocuklarımıza bizim bırakabileceğimiz şey gerçekten sadece kültürümüz. Ve insanlığın tarihi de aslında baktığınızda edebiyatçılarla ve büyük sanatçılarla, tırnak içinde büyük diyelim, onlar belki bundan hoşlanmalardı onların bize anlattıklarıyla var oluyor. Çünkü tarih kitapları bir şekilde bir şeyleri yazıyorlar zaten. Orada da doğru mu yanlış mı ya her insan kendi vicdanıyla karar verebilir diye düşünüyorum ben hangisinin doğru olduğuna. Ama işte dolayısıyla bence hemşinler çok önemli derdir ki o sözsel ve tarihsel anlatımla aslında hiçbir şeyin yok olmadığının en güzel örneklerinden bir tanesidir. Bunun da çok değerli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla da o yüzden çuvaldızı kendimize batırmalıyız dedim. Biz Ermeniler olarak. Ee, kültürü yaşatırsak siyaset zaten başka bir tarafta ilerleyecektir. O zaten bir gün çözülecektir. Bu düşünüyorum. Ben bir şey de, aslında soru değil de e, Hasbikaratünyel belki bilirsiniz Hasbikaratünyel Ermenistan'ın en önemli kadın sanatçıdan bir tanesi, basit bir isim, eşi de James Michaelian, şu andaki ismi Anthony olarak kullanıyor kendisi. Hı hı. Onlar bu aslan yani eniştesi aslan tarafının çocukları, hı hı. onun torunları ee, ve hani onlar da benzer bir seyahate çok daha sonra yapıyorlar. Çünkü onlar Tokata falan da gidiyor bir kısmı. Ee, yine hani hala Anthony büyükleri de aynı saray gibi yapmış büyüklerini öyle geziyor. Ve ee, hani buraya geldiği zaman onun başka duygular içerisinde görürüz. Onu Ermençisi Eşinden dolayı artık olmuş, e, gelişmiş bir şekilde. Belki yaz olarak yazamıyor ama o da bir şekilde kendi kimliğine geri dönmüş ki işte ablalarına, kardeşlerine, abilerine baktığımızda e, Saroya'nın ismi William. Ben hani merak ediyorum, ermece bir isminde var mı diye. E, yok yani, benim var, var mı? Saroya'n şöyle, e, Aram yan adını... E, Amerika'da şeyler çok meşhurdur ya, telefon rehberleri, hı hı. o sarı rehberler. E, Sarayan şöyle bir adammış, e, topluluklar içerisinde çok canlı ve çok hareketli e, ama aslında bir taraftan da çok yalnız yaşayan bir insan e, ve Sarayan'ı tabii ki o dönemin çünkü yani Amerikan Edebiyatı'nın kendilerinin en, en önde gelen edebiyatçılarından biri olduğu için öğrencilerin falan da özellikle çok tanışmak istediği bir edebiyatçıymış. E, fakat o sarı rehberlerden de hiç kimse adını bulamıyormuş. Çünkü rehbere kendine Aram Karaoğlan Yan diye yazdırmış. E, dolayısıyla da zaten oğlunun adı da Aram. E, o bence bir Aram Karaoğlan yan kendi içinde. Sarı, e, kara olan yan e, önceki, kendi e, e, kendi yayasının soyadı kara olan yan. Hmm. Soyadı de öyle biliyorlar zaten yani Sero'yamlar ve Karaolan yanlar diye zaten. Yani aile öyle bir e, birleşme içerisinde gidiyor. Evinde öyle gerçekleşiyor. Hmm da diyebiliriz. Buna. Ama, Ama işte, evet orada topluma entegre olmak mümkün şey değil, değil diyebiliriz. Çünkü şey yani Amerika'ya gittiklerinde de gerçekten hayatları çok kolay olmuyor. Yani hani yani edebiyatında zaten yazıtlarında da çok net yani okulda falan da hani aslında çok korkunç aşağılamalarla karşılaşıyorlar yani 7-8 yaşındaki çocuklar ve sadece Armin için de geçerli yes, bu. Yani Süryenler için de geçerli. Eee um, ama şey işte hepsinin ben onu birazcık şey de diyorum yani. Birazcık böyle hani sanki böyle vaftizatları gibi hepsinin ikinci bir adı var. Kendi işlerine de kullandıkları. Ama tabi dilde bir anlamda hani sonraki kuşaklarda bir kayıp aslında. Ben en son yine Ayas'tan çıkan bir, bir iki ay önce her yerde Ermeni var kitabını okuduğumda da orada çok güzel öyle bir hikaye vardı ki eee Ermeni bir babanın kızı Amerika'da Ermenice bilmez ve Hayren dediğinde mesela babasına dönüp İngilizce e, işte what's Armenian? What's Hayren? Hı -hı. gibi bir soru sorar. E, dolayısıyla da onlar için de hayat çok kolay değil aslında. Bu bizim, yani... Nar film sunar. I have frequently sunbitlis. For it is the highland city of my people.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 Sanat hayat devam ediyor. Nasıl bir ya, yazar, yazar gerçekten bir iş değil var öyle Ve İran hikayesi anlatıyor, bir tane zannediyorum İran kralı diye diye. Ha, ha, anlatıyor. Yani bir şey yapman lazım. Bir şey yani, örmektir, sepet örmektir. O işlemelerle şeyler kaçırdığı zaman kendilerinin işte kurtarılmak istediğini işliyor adam bana tamam. O hikayeyi anlatıyor. İş dediğim böyle bir şey. Yani ne olursa ne olur ama böyle bir şey bilmen lazım diyor. Soruyorum bu öğütü tutmuş mu? Onu merak ettim ben hayatında. Yani zanatı var mı? Zanatı var mı? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee... Bence onun zana, yani zanaatı sanata çevirmiş ve o ısrar ettiği yazarlık zaten öyle. Ama sonuçta zaten gazete satıcısı olarak hayata adımını atmış olan bir insan. Evet. Ee, ama işte sanatını çünkü bir yerde şöyle bir şey söylüyor. Ee, kendi hayatını istediği gibi yaşayabilmek için aslında mesela Broadway oyunlar yazmasının sebebi o aslında. O oyunlar çok böyle hani e, kapalı oynanan oyunlar. Ama işte o oyunlardan kazandığı parayla işte böyle birkaç gün hayatını yaşayıp tekrar oturup Broadway'e bir oyun yazıp ee, ama hikayeleri onun için çok özel hikayeler. Zaten çok da kısa zamanda yazdığı hikayeler aslında. Yani yaklaşık e, 20-25 dakikada yazıyor. Her, her gün mutlaka yazıyor zaten. Ya, Akşam yazıyor. 20-25 dakikada yazıyor oyunlarını. Hatta oturmadan yazıyor. Çünkü ben böyle fotoğraflara falan baktığımda Paris'teki evinde böyle yüksek bir şey var. iki tane böyle Paris camları zaten böyle bütün boylu boyunca camlardır ya. Onun ortasında daktile var. Böyle bir ilk başta dedim ki yani burada mı yazıyordu? Hani çünkü yazar imgesi oturan bir imge falan. Ama sonra dedim ki herhalde 20-25 dakikayı zaten ayakta da hemen yazabiliyordu. Hiçbir oynama da yapmıyor zaten yazdığı şeylerin üzerine. Evet yani şeyleri de oyunların da mesela yazdığı oyunları onları da bir haftada yazıyor yani onlara biçtiği sürede o. Dolayısıyla çok sistematik, çok çalışkan bir insan hayatta zaten. Dolayısıyla bence o sözü tutmuş olan bir insan. Şey, e, kitabıyla ilgili ne kadar doğru bir bilgidir bilmiyorum da bu insan komedisiyle ilgili ikinci Dünya Savaşı'nın hususundan biraz e, sipariş kitap olduğuna dair e, şeyler var. İddialar var mıydı? Onlarla ilgili bir bilgim var mı? Ee, onun yani bir yerde şöyle bir şey söylüyor. Ee, onunla ilgili e, bir senaryonun spesiyel olduğuna dair bir bilgim var benim. Ama kitapla ilgili öyle bir şeyini ben rastlamadım. Yani, belki savaş benim gözümden, halka... belki <gülüyor> benim Yok, yani ben hiç öyle bir yazılarında öyle bir şeye rastlamadım. Şey senaryoda hani ikinci dük orada yalınıyor ve hani hiç orada duramıyor falan falan diyorlar hani o kitap yani evet. bu o, bir o, bir o kitap bu kitap ne ama yazdığı zaman da sonra zaten bu nasıl falan diye tepki gösteriyorlar biz senden böyle bir şey istiyoruz. Orada değil da derinlendiler de sonra... çünkü insanlık işleri evet. ya yani şey sonrası o... oyun şey oluyor gösteriliyor falan yani savaş falan filan. İlginç çok Meklemali yani daha uzun kalabilirdi neden bu kadar kısa süre kaldı sadece orada? bir güzel gel geç yani gidip tamam, taşlara falan dokunma ve git, geri gitme bu neden bu kadar kısadır hani onunla ilgili bir şey kalmış mıdır eee sistemi bu kadar kısa bütün yolculukta mı yani yolculuk çünkü çok kısa bir yolculuk değil 15 gün de, 15 yani kısa, neden mesela bir ay yani neden daha tadını çıkararak değil de hani ama işte tadını çıkartacağı insanlar yok ya orada. Yani orada ben kendi şeyimi anlatabilirim. Yani bir iki hafta önce Malatya'daydık. Malatya Film Festivali'nde. Benim ailem Malatyalı. Ben hani dedemlerin evini aramak istedim. Sokakta soruyorum. Çoğu insan bilmiyor. Ve mesela işte nineler var, dedeler var. Kapının önünde oturmuşlar. Ama tam da yine birkaç ay önce Adım Kop Memleketim Tokat diye bir kitap okumuştum. Ee, mesela o kitapta tasvir edilen bir cennet bahçesidir yani. Ee, ve hep böyle Malatya'yı gezerken şeyi düşündüm. Ee, muhtemelen burada işte Arşalıys ya da Sıranış olacaktı. Ya da benim yaya mı tanıyan birileri olacaktı. Ve bana onu anlatacaklardı. Ee, orada o hayat olmadıktan sonra e, çünkü onun kafasında kurduğu hayat zaten karşılaştığı hı hı. hayat değil. Yani orada kalsa ne değişecek ki? bir, bir şey. Kendiniz bir şey yazdığınızda o daha hani sonuçta tamamıyla desenizin yaratımınızla ortaya çıkan bir şey. Bütün sorumluluk size ait. Ama hani bu kadar başarılı olmuş bir edebiyatçının hani e, metinlerini alıp ben kolaj yapacağım demek zaten birazcık şey e, haddini aşan bir şey belki çıkış noktası olarak. E, dolayısıyla da o süreç birazcık paranoyak bir süreç aslında. Eee kendisiyle de konuşmaya başladığınız bir süreç. Dolayısıyla şimdi film seyircinin olduğu için bakalım gösterim göstereceğim, kimsin ve istedicem <gülüyor> ben de bilmiyorum, betliyorum. Ki şey var yani bundan sonraki mesela şey derne tarzı gene, Bu tarz bir yani biyografik bir film mi olacak bundan sonra kendi yani kafanızda belirledikleriniz yani nasıl bir yol düşünüyorsunuz? Yani yazdığım bir şey var daha senaryosuna başlamadım. Ee, ama yine hani e, kendi bildiğim ya da kendi vakıf olabileceğim bir hikayeyi anlatmaya çalışacağım. Belki sormak lazım, Saroyan belki e, e, Diyaspora'da yaşamış belki de en ünlü Ermeni yazarlar arasında sayfımızda belki Mkp'de gelir. E, burada baktığımız zaman e, işte, Havuk Monsur'un hayatı... E, Onların hikayeleri, belki sormak lazım. Saraya belki e, e, diasporada yaşamış, belki de belki sormak lazım. Saroyan belki e, belki sormak lazım. Saraya belki e, e, e, diasporada yaşamış, belki de en ünlü Ermeni yazarlar arasında saydığımızda belki en gelir. E, burada baktığımız zaman e, işte Hagop Mansuroğlu'nun hayatı, İstanbul'daki sürgün hayatı da başlı başına belki bir hikayedir ki bir önemli bir yazar. Yine ee, işte Margarit Margosyan'ın kendi tespitlerinde anlattığı kendi çocukluğu, kendi gençliği de başka bir hikayedir. Ya e aslında hani bu baktığımız zaman Ermenilerin yaşadıkları acıları e, özellikle buradakilerin işte taşı edebiliyor olabilir. Belki sormak lazım. Saroyan belki e, yani diasporada yaşamış belki de en ünlü Ermeni yazarlar arasında saydığımızda belki en gelir. E, burada baktığımız zaman e, işte. Hagop Mansur'un hayatı, İstanbul'daki sürgün hayatı da başlı başına belki bir hikayedir ki bir önemli bir yazar. Yine e, işte Migris Margosyan'ın kendi ötesi anlattığı kendi çocukluğu, kendi gençliği de başka bir hikayedir. Ya e aslında hani bu baktığımız zaman Ermenilerin yaşadıkları acıları e, özellikle buradakileri işte taşla deviata olabilir olabilirleriz ama belki daha bir yerde farklılar doğuyor diye Onların hikayelerinde hani belki kıyaslamak doğru değil ama. O acıların, o yaşamışlıkların coğrafyalarını getirdiği ki yani biri Erzincan Armadağ'ındı, birisi işte Diyarbakırlı, Bitlisli de, ne kadar değilsin Bitlisli Saroy'un ama onların en azından burada da olmuş duymuş insanlar onlara yansınması nasıl, yani kıyaslama olarak onların edebiyatına yansınması ve Saroy'un edebiyatına yansınması arasında nasıl bir iş kullanabilirim mesela? Neyin yansıması? Yani o yaşamışlıklarının yani Saroyan biri bir yaşamıyor çoğu şeyi ki belki muhtemelen 1908'de gitmeleri e, Belki deyim bak deyim meş Meşrutiyet'ta Mustafa mıydı abi? Ha Meşrutiyet'te. orada doğuyor zaten. Orada pardon. Meşrutiyet'ten hemen gidiyorlar ve belki yani Sasson'daki en büyük isyanların, en büyük isyanların olduğu döneme denk geliyor olabilir. Babasının devrimci olduğunu düşünsek ya, sanki hancak. Tamam Değil mi? Hı? büyük şeyler orada 1895'te oluyor olaylar. Ama devam eden sizler, devam eden şeyler hı. var 1908'e kadar. Hani babası kaçmak, vermeyecek bir devrimci yani. 1905'te adana var zaten, değil mi? 1908. Devrimden sonra 2008. adana hatta. Dokuz attı. Bir de 9. hani o daha çok hikayelerle büyümüş ama bu insanlar da acı çekmişler hem yani yaşamışlar. Yavru ee, işte, Mahallesi'nde oturmuş mesela bu İsmail Dede'se. İşte gavur olarak tabelerim çek belki hayatı boyunca. Taber belki sılla. Örkenler değil, kalanlar için de çok zor bir hayat olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, hatırlamak da aslında insan için çok kolay bir şey değil. E, çünkü hatırladıkça o zulüm, zulüm e, üstelik kendi kendine yaptığım bir zulüm. E, o yüzden de hatırlayıp unutmamamın çok kıymetli bir şey olduğunu düşünüyorum ben. E, yani edebi olarak hani yani... Bir edebiyatçı olmadığım için söyleyeceğim her şey çok ileri şeyler olabilir ama hani yine böyle yaptığım okumalardan ileri, yani müteveldeki söyleyeceğim şeyler olabilir. Yani mesela Mastiliye'ye giden Ermeniler e, mesela Can kitabı var. E, o mesela kendi kitabında yani Türkiye'ye gelişi, yolculuğu babasının, mamasının oraya nasıl gittiği çünkü onlar da sonuçta ben gidiyorlar. E, onlar hatta işte 30'larda falan gidiyorlar. Ee, ama orada mesela şeydir babası ölürken der ki Türkleri affet olun der mesela ee, dolayısıyla da şey ya da Sarayan işte neden yazmadığıyla ilgili bir soyununu şöyle bir şey söyler benden önce yazanlarımız vardı ama o kadar öfkeli bir dille yazıyorlardı ki gibi bir cümle sarf eder o yüzden seçimlendir diyorum ee, ama cümle nasıl cümle Sıcağı, sıcağı bir öfkelenir diye mi istemedi belki de kendisi? Ee, bir sürü de geçten geçirilmek, bir de şöyle bir şey var, bugüne bana Dikran Kıyancıyan'ın söylediği bir şey. Ee, Saroyan 1965 yılı için e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden e, bir atılım beklemiş 50. yılı olması dolayısıyla. Ee, ve bu olmayınca çok büyük bir hayal kırıklığı yaşamış. Sanırım bittisi üzerine o hayal kırıklığı da yaşamak e, onun hem edebiyatında da belli bir noktada bir sivilleşime sebep oluyor aslında e, ve bence 11 sene beklemesinin sebebi de bu. Yani belli bir süzgeçten geçirebilmek bütün o çelişkilerini diyelim. Dediğin doğru oluyor o zaman. Yani. Öfkeyle yazmak istemiyorum. Yani. Evet. Ona Bir sorgulama var yani o oyun. Şöyle öyle olabilir mi şimdi? Aslında ben hiç böyle bir soruyla karşılaşmıyor. Ben de düşünmemiştim de. Ben de diyor Sıcağı Sıcağı, o Sümen, e, e, Sümeni ya, Trabzon'da, o Sevgir'in adı o ve kurtuluyor. O da Amerika'da işte. Sarıyanistler'in çözümeyi yapmak için de işte. böyle falan. Şimdi o da... Oradan yani şey gibi, böyle İstanbul'daki yazılımlar gibi izleyelim. Sarıyon'da ama yani bütün bu yazarlarından farklı olarak yani dünya edebiyatında işte Dikran'ın e, bahsettiği de gibi yani diğer <gülüyor> nasıl düşürdüğü gibi edebiyat alanında da yani bir, içimde de bir devrim yaratıyor ya. Yani, Tabii ki sarı önerdiği bir tarz yaratıyor evet, sonuçta yani. Evet, yani. öyle bir fark da var. <gülüyor> herkes o süreci yazabilir. Yani süreci yazmanın ötesinde edebiyatın kendisinde de bir şey atıyor diyor. Ya, bir yani öyle bir farklılığı var. O yüzden de tabii karşı Ya zor bir de da öyle. yani bir de son, sonuçta şöyle bir şey de var. Ee, hani kültür yok edildi diyoruz ya. Yani sonuçta İstanbul'dan 250 civarı aydının gönderildiği bir halktan e, Öyle de düşünüyorum tabii ben yani. Hani Sonuçta o yüzden bizim edebiyatımızda başta şey dedim yani 15'te bir, bir, bir kesintiye uğruyor yani. Bir bitiyor. Buna bağlayabiliyorum ama karşılaştırma olarak ben de hiç yapmadım. Sen ne düşünüyorsun? Ya Onlara da hani yansıması yansımaları tabii ki var da hani Sarıyan daha diaspora olarak nasıl düşünüyordur diye tahmin ediyorum. O biraz daha farklı çünkü bu insanlar burada yani bir, bir yaşamışlar, coğrafyada doğmuş, büyümüşler. Yani onların hayal kırıklıklarının, e, isyanlarının, aslında içindeki kopan fataların Saroyan'a bir kıyası çok daha büyük olması belki e, gerekiyor. Hepimizin geçerlik geçerli belki de bu. Ama ama yani Saroyan'da da sonuçta şey, yani Saroyan'da böyle hayat şey olarak bakmıyor yani toz pembe olarak bakmıyor. Yani onun da çok öfkeli olup yeri geldiği, yazdığı şeyler var. E, ama onları bu e, Nasıl diyeyim? Bir meydan okuma gibi değil de bence mizahı zaten çok iyi kullandığı için bence mizahı o anlamda çok önemli Saroyan'ın. çünkü şu bile yani bir tane hikayesinde de işte bir lokantada yanlış anlamıyorsan muşlu bir garsonla karşılaşır ve çoğaldığını hisseder ve hani nereye gidersen git çığlığında memleket o mizahı çok iyi kullanabildiği için o öfke dilini bence mizaha aktarıyor. Ee, ya da benim çok sevdiğim bir yine e, öyküsü vardır. Ee, çocuklar Fresno'da kasabada e, Alman bir çocuğu döverler hep beraber. Ee, hikayede Kirkor olarak geçer. Saray'ın abisinin adı. Ee, ama zaten bütün hikayelerinden anlıyoruz aslında. Yani o kendi çocukluğunun bir yansıması olduğunu. Ee, ve çocuğu şey diye deverler Kaiser'den nefret ettiğini söylemesini isterler Alman çocuktan. Ee, ve hikayenin sonunda iki çocuk gece yataklarında yatarken küçük olan abisine der ki e, Almanlardan nefret ediyor musun? O da der ki hayır ben Almanlardan nefret etmiyorum. Peki Türklerden nefret ediyor musun? Der. Ee, o da der ki e, bunu hiç düşünmedim. ...sonra küçük çocuk der ki ama nefret etmediğini biliyordum ben aslında. Sonra daha bir skikor der ki, e, onlardan nefret etmiyorum yani... E, ...onları hiç insan olarak düşünmedim ama onların da bizler gibi aileleri var. E, ama bugün o çocukların yaptığı, o dövdükleri çocuk için bahseder... ...yaptıkları çok yanlış bir şeydi. E, ben de evet Türklerden nefret etmiyorum ama bütün o yaşanan acıları düşündüğümde bunlar çok yanlıştı der. Bunu bence böyle bir empati kurarak böyle güzel bir hikayeyle anlatabilmek zaten sarayanın gücü. Yani şeyde bile diyor onu filmde de o kısım vardı. İnsanların yüzüne bakıyor ve bu, bu insanların dedeleri yapmış olmamalı diyor. Yani hani o, o insan olgusunu her şekilde bir, bir halka bir topluma mal etmiyoruz zulmeden tarafın içinde yani. Onu derken Acaba yani kim yapmış olmalı gibi bir şey aklıma geldi benim. Ha bu insanların dedileri yapmış olmamalı dedi. Orada acaba nasıl bir ifade vardı? Yani bence o, e, o oradaki ifade şu yani o bitli oyunundan aldığım bir şey benim zaten. E, orada şöyle diyor aslında illa ki bu insanların dedileri değil diyor orada aslında. E, çünkü geçmişte olan şeylerden sonuçta o insanları sorumlu tutamazsınız. Ama bir taraftan da işte hep bahsettiğimiz o hafıza aktarılan bir şey olduğu için o insanlara da aktarılıyor aslında. O noktada benim için şudur bence sarayanın için de böyle bir şeydi. O yüzden zaten suçlayıcı bir tablo. yok. Bütün tarih zaten çok kanlıdır. İnsanlık tarihi çok kanlıdır. Ama önemli olan bugün senin insan olarak Bugün yaşarken ya da o dönemden bahsedeceksek 1964 yılında Bitlis'te yaşarken senin ne hissettiğin, ne düşündüğün ve olaylara nasıl yaklaştığındır. O yüzden bence illaki bu insanların dedileri değil yani o insanları 50 sene öncesinden sonra tutamazsınız. Ama o insanların bugünkü duruşundan mütevellit yola çıkarsınız yani. Gittiğinde aslında o, bugüne kıyasla o dönem toplumsal bellek daha iyi hatırlıyor ee, yani 50 seneye beri şimdi de işte 100. yıla yaklaşıyoruz yani orada bir e, kültür bir yaşam yok artık. Hı hı. Belki o beklentisi hala çok zaman geçmedi ee, belki de yani bugüne kıyasla diyorum çok zaman geçmedi ve biz hala buraya dönebiliriz gibi birisinden beklentiyle gidiyor olabilir mi acaba? Yani yani o, kendisi 60, orada zaten ama, söylüyor, yani şu, ya, 65, yaşayacaktım. 65, yani evet. de o Türkiye Cumhuriyeti'nden de beklentisiydi beraber, paralel soruyorum ben hani... e, zaten gördükten sonra yaşamamaya karar veriyor orada aslında. Yani oraya geri dönmeyecek, o yüzden şey dedim. Yani orada yaşasaydım artık sadece egzantrik Amerikalı bir yazar olarak kalırdım orada. Ve bunun da onun için hayatında hiçbir önemi ve hiçbir anlamı yok. E, o yüzden de zaten Bitlisi gördüğünde orada yaşamamaya karar veriyor zaten. Diyorum. Çok, <gülüyor> istiyoruz. Çok istiyoruz. sağ olun arkadaşlar. Herkesin vatanında Efendim? <gülüyor> di di diyorum ki herkesin bir gün vatanında yaşaması dileğiyle. <gülüyor> ya bu büyük bir tüpük olsa da olsun. İste... Yani bu da film, filmin, filmin sonundaki soruya gidiyorsun <gülüyor> yani. Hı, Sen kendini nasıl durmluyorsan. Ee, gösterimler, festivaller vesaire var mı? Bir musunuz? Ya şu anda Amerika ile ilgili şey, e, yani tabii ki hani okullarda söyleşiler isteyenler de var, Kanada'dan da var, üniversitelerden falan. E, ama hani böyle bir festivalle açmak istiyoruz. E, bakalım hani o film biraz kendi kaderini yaşarmış. E, bakalım Sarayonuk kim davet edecek? <gülüyor> Amerika'ya tekrar. Sağ olun. Teşekkürler. Sizden de düzgün. size. olun. Emeninize sağlık. Biz de Tekrar merhaba Nur Radyo dinleyicileri. E, söyleşimizi dinledik. Epey uzun, güzel ve dolu bir söyleşi. Film hakkında ve Bilim Sarayan hakkındaydı. E, şöyle bir kısımla kapatmak isterim aslında. E, bilim Sarayan bir kitabında bir öyküsünde e, bu kısmı dile getirir. Bu e, Kitabı 70.000 Süryani adlı öykü kitabıdır. Ee, okuyacağım kısmın geçtiği öykü de Ermenistan'ın evladı Antranik'tir. Vilim ee, Sorayan şöyle diyor. Her ikisi birdenim. Hem hiçbiri değilim. Ermenistan'ı da Amerika'yı da çok seviyorum. Ve kendimi ikisine birden ait hissediyorum. Ama sonuçta şuyum ben. Bu dünyada ikamet eden bir insan. Siz de öylesiniz ha. Nerede olursanız olun. Ermenistan'ı unutmaya çabaladım ama beceremedim. Kaliforniya doğumluyum ama Ermenistan'ı aklımdan çıkaramıyordum. Bu da beni düşünmeye itti. İnsan ülkesi denilen şey neresidir o halde? Dünyanın belli bir parçası mıdır? Yeri, adı sanı belli. Irmakları var mıdır? Gölleri, ya gökyüzü? Ayın doğuşunda mıdır bu ülkeyi diğerinden ayıran şey? Ya güneşin? İnsanın ülkesi ağaçlar, bağlar, çayırlar, kuşlar, taşlar, tepeler, dağlar, vadiler midir? Vatan bir yerin baharında, yazında, kışında mıdır? Canların kurduğu düzen midir? Kulübeler, evler, kentlerin sokakları, masaları, sandalyeler, oturup çay içmek, sohbet etmek midir? Yazın sıcağında dalda olgunlaşan şeftali midir? Toprağına gömdüğümüz ölüler midir? Sevgi tohumunun ana karnında filizlenmeye başlaması mıdır? Sema'nın bir uçtan diğerine kol kanat gerdiği ülkede kulağa çalınan ana dilin ezgisi midir? Ya o dilin yazısını taşıyan sayfalar, o ülkede yapılmış bir resim, o insanların gırtlağından, yüreğinden doğan şarkılar, danslar, insanın vatanı, hava, su, toprak, Ateş ve hayatın kendisi için sunulan şükran dualarından mı ibarettir? İnsanların gözleridir belki, ya da dudakları, kederi. İyi akşamlar Nor radyo ve sanat hayat dinleyicileri Saroyan ülkesi filminin gösterim gün saat ve salon bilgilerine başka sinema.com adresinden ulaşabilirsiniz. İyi akşamlar gelecek hafta görüşmek üzere.